Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. Evet, Peygamber Efendimizin hadisleriyle e, hayız bölümünü inşallah sizlere okuyacağım. Hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim kardeşlerim. Bismillah. Ayşe radiyallahu an anlattı, şöyle anlattı. İçimizden müminlerin annelerinden birisi hayızlı olduğu zaman Allah Resulü Aleyhisselam ona emrederdi. O da bir izar, futa bağlardı. Sonra kendisi kadınla mübaşeret ederdi. Sayih Müslim 440 Meymune radiyallahu anh şöyle anlattı. Allah Resulü Aleyhisselam kadınlar hayızlı bulundukları zaman onlarla izar üstünden mübaşeret ederdi. Sayih Müslim 442 Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu an şöyle anlattı. Allah Resulü aleyhisselam ile beraber bir abaya bürünmüş yatıyorduk. Derken adetimi gördüm. Yavaşçacık sıvışıp hayızlı iken giydiğim elbisemi giydim. Allah Resulü bana adetin mi geldi diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine beni çağırdı. Saçaklı kadifenin altında kendileriyle birlikte yattım. Ümmü Seleme kendisi dedi ki, Ümmü Seleme ve Allah Resulü Aleyhisselam günüklükten, günüklükten çıkmak için bir kap içinde yıkanırlardı. Sayih Müslim 444 Ayşe radiyallahu an şöyle anlattı. Hz. Peygamber aleyhisselam itikafa girdiği zaman başını bana yaklaştırırdı da ben de onu tarardım. İnsan için zaruri olan ihtiyaçları dışında kendisi eve girmezdi. Sayih Müslim 445 Ayşe radiyallahu an şöyle anlattı. Ben hayızlıyken peygamber aleyhisselam mübarek başını kucağıma yaslar sonra Kur'an okurdu. Sayih Müslim 454 Hazreti Ali radiyallahu an şöyle anlattı. Ben mezisi çok bir erkek idim. Kızının benimle olan evlilik durumundan dolayı ben Hazreti Peygamber aleyhisselama bunu sormaktan haya ediyordum. Miktat bin Esved'e emrettim de o kendisine bunu sordu. Bunun üzerine zekerini yıkar ve abdest alır buyurdu. Sayih Müslim 456 i̇bn Abbas'ın Abbas anlattığına göre Hz. Peygamber aleyhisselam geceleyin kalktı, hacetine giderdi, sonra yüzünü ve ellerini yıkadı, sonra da tekrar uyudu. Sayih Müslim 459 Ayşe'nin radıyallahu an anlattığına göre Allah Resulü Aleyhisselam günüp iken uyumak istediği vakit yatmadan önce namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sayih Müslim 460. İbni Ömer'in radıyallahu an anlattığına göre Ömer radıyallahu an "Ey Allah'ın Resulü bizden birimiz günüp olduğu halde uyur mu?" diye sordu. Allah Resulü "Evet. Abdest aldığı zaman uyur." buyurdu. Sayih Müslim 462. Ümmü Süleym'den radiyallahu an naklettiğine göre Ümmü Süleym radiyallahu an Hazreti Peygamber'e Aleyhisselam erkeğin gördüğü şeyi uykusunda iken gören kadının durumunu sordu. Allah Resulü Aleyhisselam kadın bunu gördüğü zaman yıkansın buyurdu. Ümmü Süleym kadının görmesi olur mu demekten utandığım halde bunu sordum. Bunun üzerine Allah'ın Peygamberi evet Yoksa çocuktaki annesine benzerlik nereden olur? Erkeğin suyu galiz koyu ve beyazdır. Kadının suyu ise ince ve sarıdır. Bu iki sudan hangisi baskın gelir yahut ileriye geçerse işte benzerlik ondan olur buyurdu. <Sessizlik> Sayih Müslim 469 Ümmü Seleme radiyallahu an şöyle anlattı. Ümmü Süleym Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve Ey Allah'ın Resulü! Şüphesiz Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Bir kadın ihtilam olursa gusül etmesi gerekir mi? diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselam suyu meniyi gördüğünde evet cevabını verdi. Hemen Ümmü Süleym'e Ey Allah'ın Resulü! Kadınlarda ihtilam olur mu? dedi. Bunun üzerine Allah Resulü iki eli toprakta dolasıca. İki eli toprakla dolasıca bu olmasa çocuğu kendisine ne ile benzeyebilir buyurdu. Sayih Müslim 471 Hazreti Ayşe radiyallahu an anlattığına göre Allah Resulü aleyhisselam günüklükten dolayı gusül abdesti alırken abdeste evvela ellerini yıkayarak başlar sonra sağ eliyle sol eline boşalttığı suyla avret mahalini yıkar Sonra namaz abdesti gibi abdest alır. Sonra suyu alır ve parmaklarının saç diplerine sokar. Tamamıyla suyun ulaştığından emin olunca başına üç defa avuç dolusu su döker. Sonra vücudunun kalan yerlerini ardından da ayaklarını yıkardı. Sayı Müslim 474 Meymune radiyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulüne aleyhisselam günüklükten çıkması için suyunu yakınına getirdim. Önce ellerini iki yahut üç defa yıkadı. Sonra elini kaba sokarak oradan su aldı. Sonra bunu avret mahaline döküp orasını sol eliyle yıkadı. Sonra sol eliyle yere vurdu ve elini sert bir şekilde sürtüp ovaladı. Sonra namaz için aldığı gibi abdest aldı. Sonra avuçları dolusu suyu üç defa başına boşalttı. Sonra bedenin kalan yerlerini yıkadı. Sonra bulunduğu yerden ayrıldı ve ayaklarını yıkadı. Sonra kendisine havlu getirdim de o bunu reddetti. Sayıh Müslim 476 Ebu Selem'e Abdurrahman anlatıyor. Ebu Selem'e bin Abdurrahman anlatıyor. Ben ve Hazreti Ayşe'nin süt kardeşi, Hazreti Ayşe'nin yanına girdik. Kardeşi ona, Hazreti Peygamber'in cünüklükten nasıl yıkandığını sordu. Hazreti Ayşe bir sağ miktarı su alıp bir kap su istedi. Onunla yıkandı. Bizimle onun arasında bir perde vardı. Başının üzerine üç defa su boşalttı. Ebu Seleme dedi ki: "Peygamberin Aleyhisselam zevceleri başlarından saç alırlardı. Hatta saçları kulak yumuşağını aşardı." Sayih Müslim'deki hadis numarası 481. İbn Abbas, İbn Abbas, Hazreti Meymune Radıyallahu An bana Hazreti Peygamber Aleyhisselam ile aynı su kabından yıkandıklarını haber verdi." demektedir. Sayih Müslim 486 İbn-i Abbas, Abbas Radiyallahu An Hazreti Peygamberin Aleyhisselam Meymunenin guslettiği kaptan arta kalan su ile yıkandığını haber verdi. Sayih Müslim 487 Ümmü Seleme kızı Zeynep'in Radiyallahu An anlattığına göre Ümmü Seleme ve Allah Resulü Aleyhisselam her ikisi de cünüklükten çıkmak için bir kaptan yıkanırlardı. Sahih Müslim 488 Enes radiyallahu An şöyle anlatır. Allah Resulü Aleyhisselam 5 tas miktarı su ile yıkanır, 1 tas miktarı su ile de abdest alırdı. Sahih Müslim 489 Cübeyr bin Mutim'in anlattığına göre Allah Resulü Aleyhisselam, ben başımın üzerinden üç avuç su dökerdim, dökerim buyurdu. sayı Müslim 493 Cabir bin Abdullah'ın radiyallahu anh naklettiğine göre, Sakif heyeti Hz. Peygamberi Aleyhisselam, Bizim arazimiz soğuk bir yerdir, binaenaleyh yıkanma nasıl yapılacak diye sordular. Bunun üzerine Allah Resulü ben başımın üzerine üç kere su dökerim buyurdu. Sayih Müslim 495 Ubeyt bin Umeyr'in radiyallahu an naklettiğine göre Hz. Ayşe'ye radiyallahu an Abdullah bin Amr'ın kadınlara yıkandıkları zaman başlarının örgüsünü bozmalarını emrettiği haberi ulaşmıştır. Onun üzerine Hz. Ayşe radiyallahu şöyle demiştir. Hayret şu Amr'ın oğluna. Kadınlara yıkandıkları zaman başlarını bozmalarını emreder. Kadınlara başlarını tıraş etmelerini de emretmez mi ki? Yemin olsun ben ve Allah Resulü bir tek katta yıkanırdık da ben başımın üç üzerine üç defa su boşaltmaktan fazla bir şey yapmazdım. Sahih Müslim 498 Ayşe'nin radıyallahu an anlattığına göre bir kadın peygambere aleyhisselam hayızdan sonra nasıl yıkanacağını sordu. Ravi der ki yine Ayşe peygamberin o kadına nasıl yıkanacağını öğrettiğini zikretti. Sonra peygamber misklendirilmiş bir parça alırsın ve onunla temizlenirsin buyurdu. <gülüyor> kadın ben onunla nasıl temizleneyim dedi. Peygamber de Allah, onunla temizlen işte buyurdu ve yüzünü örttü. Burada Süfyan bin yine eliyle yüzü üzerine işaret ederek bizlere o örtüşü gösterdi. Ayşe şöyle dedi. Peygamberin ne kastettiğini anladım ve kadını kendime doğru çektim. Ona kanın izince onu gezdir dedim. Sayih Müslim 499 Hz. Ayşe radiyallahu an şöyle anlattı. Ebu Hubeş'in kızı Fatıma peygambere aleyhisselama geldi ve ey Allah'ın Resulü ben özür kanı gören bir kadınım, temizlenemiyorum. Namazı bırakayım mı diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselam, hayır. Bu bir damar kanından ibarettir, hayız değildir. Hayızın geldiği zaman terk et. Hayız müddeti bittiği zaman ise namazını kıl buyurdu. Sayih Müslim 501. Hazreti Ayşe Rəşılallahu an şöyle anlattı. Cahş kızı Ümmü Habibe Allah Resulü'ne aleyhisselam ben özür kanı görüyorum dedi ve ondan fetva istedi. Allah Resulü aleyhisselam bu bir damar kanından ibarettir. Binaenaleyh yıkan sonra namaz kıl buyurdu. Bu sebeple Ümmü Habibe her namaz sırasında yıkanırdı. Sayih Müslim 502 Hazreti Ayşe'ye bir kadın bizlerden birimiz hayızlı günlerindeki namaza Kaza etmeli mi diye sordu. Bunun üzerine Ayşe radiyallahu an sen Haru Ralı mısın? Bizden birimiz Allah Resulü aleyhisselam zamanında hayız olurdu da sonra namazı kaza etmekle emrolunmazdı dedi. Sayih Müslim 506 Ebu Talip kızı Ümmühani radiyallahu an şöyle anlatır. Mekke'nin fethi senesinde Allah Resulü'nün aleyhisselam yanına gittim. Onu yıkanıyor buldum. Kızı Fatıma da onu bir bez ile perdeliyordu. Sayih Müslim 509 Meymune radiyallahu an şöyle anlatır. Hz. Peygamber aleyhisselam için su koydum ve onu perdeledim. O da yıkandı. Sayih Müslim hadis numarası 511 Ebu Hureyre'nin radiyallahu an naklettiğine göre. Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. İsrail oğulları çıplak olarak ve birbirlerinin avret yerine baka baka yıkanırlardı. Musa aleyhisselam ise yalnız yıkanırdı. İsrail oğulları vallahi Musa'yı bizimle beraber yıkanmaktan men eden şey mutlaka kası çıkık olmasıdır derlerdi. Musa bir defa yıkanmaya gitti. Elbiselerini de bir taşın üzerine koydu. Taş elbisesini alıp kaçtı. Musa aman taş elbise mi aman taş Elbisemi diyerek taşın arkasından ala, alabildiğine koştu. O kadar ki İsrail oğulları Musa'nın avret mahalini gördüler. Ebu Hureyre vallahi Musa'da bir kusur yokmuş dediler. Nihayet taş durdu. Kendisi de bu surette tamamen görünmüş oldu. Elbisesini aldı ve taşı dövmeye başladı. Sahih Müslim 513. Cabir bin Abdullah radıyallahu an şöyle anlatır. Kabe bina edildiği zaman peygamber aleyhisselam Abbas ile birlikte taş taşıyorlardı. Abbas Hazreti Peygamber'e izarını, futanı omuzun üstüne koy da taştan korusun dedi. O da bunu yaptı. Fakat kendisi hemen yere düştü ve iki gözü semaya dikildi. Sonra izarım, izarım diyerek kalktı ve izarını kendi üzerine bağladı. Sahih Müslim 514 Ebu Said Hudri'nin radiyallahu an anlattığına göre Allah Resulü aleyhisselam ensardan bir kimsenin yanına uğradı ve onu çağırdı. O zatta da başı damlaya damlaya çıkageldi. Allah Resulü galiba seni aceleye getirdik buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü şayet işin aceleye gelir yahut meni gelmez tutulursa sana gusül değil yalnız namaz abdesti alman gerekir buyurdu. Sayih Müslim 521 Ubey bin Ka'b radiyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü aleyhisselam kadından nasibini almakta iken sonra meni getiremeyen erkeğin hükmünü sordum. Kadından kendisine isabet eden şeyi yıkar, sonra abdest alır ve namaz kılar buyurdu. Sayih Müslim 522 Hz. Osman bin Affan'ın şöyle dediğini Şöyle dedi Halit bin Zeyd Cüheyni anlatmaktadır. Osman bin Affan'a eşiyle cinsi münasebet yaptığı zaman meni getirememiş olan kimse hakkında ne dersin diye evet. sormuştum. Osman namaz abdesti alır gibi abdest alır, zekerini de yıkar dedi. Osman ilave edip bunu ben Allah Resulünden işittim dedi. Sayıh Müslim 524 Ebu Hüreyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Hazreti Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Erkek kadının dört ucu arasına oturup da gayret sarf edince ona yıkanmak vacip olmuştur. Sahih Müslim 525. İbn Abbas radıyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü Aleyhisselam koyun küleği eti yedikten sonra abdest tazelemekten namaz kıldı tazelemeden, abdest tazelemeden namaz kıldı. Sayıh Müslim 531 Amr bin Ümeyye radiyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselam pişmiş koyun küreğinden et kesip yerken gördüğünü sonra abdest tazelemeden namaz kıldığını haber vermiştir. Sayih Müslim 533 Peygamberin zevcesi Meymuneden radıyallahu an naklettiğine göre Hazreti Peygamber Aleyhisselam Meymunen'in yanında bir kürek kemiğinin etinden yemiş, sonra abdest tazelemeden namaza durmuştur. Sayih Müslim 535. İbn Abbas radıyallahu an şöyle anlatır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam süt içti, sonra su isteyip ağzını çalkaladı. Ve bunun yağı vardır buyurdu. Sayih Müslim 537 Abdullah bin Zeyd bin Asım Ensari an şöyle anlatır. Namazda iken kendisine bir şey hades olduğunu hayal eden kimsenin hali Peygambere soruldu. Allah Resulü Aleyhisselam bir ses veya bir koku duymadıkça namazdan çıkmasın buyurdu. Sahih Müslim 540. İbn Abbas radıyallahu an şöyle anlattı. Meymunenin bir azal bir azatlısına sadaka malından bir koyun verilmişti. Bu koyun öldü. Allah Resulü Aleyhisselam o ölü koyunun yanından geçti de bunun derisini alasınız da onu tabaklayıp faydalanasınız. Faydalanasınız ya buyurdu. O ölü bir hayvandır dediler. Bunun üzerine ölü hayvanın ancak etini yemek haram olmuştur buyurdu. Sayih Müslim 542 Ayşe radiyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü'nün aleyhisselam yaptığı seferlerin birinde birlikte yola çıkmıştık. Beyda yahut Zatul Ceyşe vardığımızda yanımda ödünç olan gerdanlığım koptu. Aransın diye Allah Resulü o yerde bekledi. Herkes de beraber bekledi. Halbuki bir su başında değildiler. Yanlarında da suları yoktu. Halk Ebu Bekir'e gelip Ayşe'nin ettiğini gördün mü? Allah Resulü'nü de onunla beraber halkı da yollarından alıkoydu. Su başında değiller, yanlarında da su yok dediler. Ebu Bekir yanıma geldi. Allah Resulü de başını dizime koymuş uyuyordu. Ebu Bekir sen Allah Resulü'nü de diğerlerini de yolundan alıkoydun. Su başında değiller, yanlarında da su yoktur dedi. Ayşe dedi ki, Ebu Bekir beni azarladı ve bir hayli söylendi. Eliyle de böğrüme vurmaya başladı. Beni kıpırdamaktan Allah Resulü'nün dizimin üzerinde bulunmasından başka hiçbir şey alıkoymuyordu. Allah Resulü uyudu. Nihayet sabah oldu. Hiç su yoktu. Yüce Allah teemmüm ayetini indirdi. Bunun üzerine herkes teemmüm tehem, etti. Useyd bin Hudayr ey Ebu Bekir ailesi bu sizin ilk Gereketiniz değildir dedi. Ayşe dedi ki sonra gideceğimiz sırada üzerine bindiğim deveyi kaldırdık ve gerdanlığı altında bulduk. Sahih Müslim Hadis numarası 550 Ammar radiyallahu an Şakik'ten rivayetle şöyle anlattı. Ben Abdullah bin Mesud ve Ebu Musa ile oturuyordum. Ebu Musa ey Ebu Abdurrahman ''Bir kimse cünüp olsa da bir ay su bulamasa ne dersin? Bu insan nasıl namaz kılacaktır?'' diye sordu. ''Abdullah bir ay su bulamazsa da teemmüm etmez.'' dedi. ''Ebu Musa eğer su bulamamışsanız temiz toprakla teemmüm edinayetini ne yapacaksın?'' dedi. Abdullah da bu adamlara böyle bir ruhsat verilirse neredeyse suyu soğuk bulunca da onu bırakıp toprak ile teğemmüme kalkışacaklar dedi. Bu sefer Ebu Musa Abdullah'a sen Ammar'ın şu sözünü işitmedin mi? Allah Resulü Aleyhisselam beni bir iş için göndermişti. Ben de cünüp oldum ve su bulamadım. Bunun üzerine ben toprakta hayvanın yuvarlandığı gibi yuvarlandım. Sonra peygambere geldim bunu kendisine zikrettim. Sadece iki elinle şöylece yapman sana yeterli olurdu buyurdu. Sonra iki eliyle yere bir defa vurdu. Sonra sağ el ile solunu, iki avucunun dış tarafını ve yüzünü mesetti. dedi. Sahih Müslim hadis numarası 552. Ebu Ceyn bin Haris bin Sımi Ensari radıyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü Aleyhisselam Cemel Kuyusu tarafından geliyordu. Kendisini bir kim, kimse karşılayıp selam verdi. Allah Resulü Aleyhisselam oradaki bir duvara yönelip yüzünü ve ellerini mesettikten sonra o kimsenin selamını aldı. Sahih Müslim 554 Ebu Rafi'nin radiyallahu an anlattığına göre Ebu Hureyre cünüp iken Medine sokaklarının birinde Hazreti Peygamber'e rastlamış ve onun yanından hemen uzaklaşarak gusül abdesti almıştı. Hazreti Peygamber de bu sırada onu aradı ve geri döndüğünde "Nerede idin ey Ebu Hureyre?" diye sordu. Ebu Hureyre "Ey Allah'ın Resulü, bana rastladığınızda cünüp idim. Bu sebeple yıkanmadan sizinle oturmak istemedim." dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam "Subhanallah. Mümin hiç pis olmaz." buyurdu. Sayıh Müslim 556 Enes'ten radiyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü aleyhisselam tuvalete Huşeym'in hadisinde ise kenefe gireceği zaman Ey Allah'ım her türlü pislik ve kötülükten sana sığınırım buyururdu. Sayih Müslim 563 Enes bin Malik radiyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü aleyhisselam birisine yavaş sesle konuşurken kamet getirildi. Fakat o cemaat oturdukları yerde uyuklayıncaya kadar namaza durmadı. Sayıh Müslim 564. Evet, hayız kısmı burada bitti. Hayırlara vesile olur inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmatullah ve berekatü. Hoşçakalın kardeşlerim.